İhtilaf, fıkhı, akaid meselelerinde vuku bulan ihtilaf 2. Ebu Hanzala Allah'ın adıyla. Allah'a subhanehu ve teâlâ hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Bir önceki yazımızda İslam ümmetinde vuku bulan ihtilaflara dair örnekler vermiştik. Ve bu örneklerden umumen ihtilafın iki kısım olduğu kanaatine varmıştık. Çünkü Allah subhanehu ve teâlâ ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İhtilafın bir kısmını kabul edip göz yumarken bir kısmına şiddetle karşı çıkmıştı. Buna binaen İslam alimleri geçerli, geçersiz, övülen, yerilen ve benzeri isimlerle dini meselelerde vuku bulan ihtilafı iki kısma ayırmıştı. Baştan söylemeliyiz ki akaide taallük eden meselelerde aslolan ihtilafın olmamasıdır. Akaid konusunda vuku bulan ihtilaflar genel itibariyle yerilmiştir. Bunun en belirgin sebebi İslam ümmetinin akide etrafında toplanıyor olmasıdır. Bir başka tabirle, ümmeti bir arada tutan harç, ümmet binasının üzerinde yükseldiği temel akidedir. Bundan dolayı, esasta ihtilaf ve ayrılık kabul edilemez. Dini ayakta tutun ve onda grup grup ayrılmayın diye, Allah'ın Nuh'a tavsiye ettiğini, sana da vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiklerini, sizi de dinin kuralları yapmıştır.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 tereddüte düşmüşlerdir. Şura Suresi 13 14. ayetler. Akaid noktasında vuku bulan ihtilaflarda bu ayet çok önemlidir. Çünkü Allah subhanehu ve Teala başta Nuh aleyhisselam olmak üzere tüm ulu azm peygamberlere ortak bir şeriat, kanun kılmış, dini ayakta tutun ve onda grup grup ayrılmayın buyurmuştur. Biliyoruz ki şeriat iki kısımdır. Belli zamanın maslahatı gözetilerek teşrih kılınan şeriatler ki bunlar gözetilen maslahat değişince kaldırılırlar. Dinin aslından olan ve her peygamber döneminde geçerli olan şeriatlar, bu kısma dahil olanlar dinin özüdür. İmam Kurtubi rahimehullah bu ayetin tefsirinde, dini ayakta tutundan kasıt Allah'ın birlenmesi ve ona itaat, kitaplara, rasullere ve ahiret gününe ve bunun dışında kişinin yerine getirdiğinde Müslüman olabileceği şeylerdir. Onda ayrılığa düşmeyin. Yani ihtilafa düşmek sizin onu devamlı bir surette muhafaza edin özetle İbn Kesir rahimehullah bu ayetleri tefsir ederken bütün peygamberlerin getirmiş olduğu dinse tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadettir nitekim başka bir ayeti i senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım buyrulurken Enbiya suresi 25. ayet bir hadiste de biz peygamberler topluluğu baba bir, ana ayrı kardeşleriz. Dinimiz birdir buyrulmaktadır. Yani her ne kadar şeriatleri ve metotları farklı da olsa onlar arasındaki müşterek olan kısım tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadettir. Nitekim başka bir ayeti kerime sizden her biriniz için bir yol, bir şeriat kıldık buyrulur. Maide suresi 48. ayet. Allah Teala Şura suresi 13. ayette de şöyle buyurmaktadır. Dini ayakta tutun ve onda grup grup ayrılmayın. Allah Teala bütün peygamberlere toplanmayı, birleşmeyi, ünsiyeti ve cemaati tavsiye buyurmuş ve onları parçalanmaktan, ihtilaftan menetmiştir. İmam Şekfani Fethul de bu ayetleri tefsir sadedinde yani peygamberlerin ihtilaf etmediği, kitapların birbirlerine muvafık olarak indiği tevhid İslam dinini, şeriatların esasını ve Allah'ın Subhanahu ve Teala sana vahyettiği Kur'an'ı, İslam şiarlarını, şirkten beri olmayı Allah size izah ediyor. Zaten peygamberlerin gönderiliş amacı akaid hususunda ihtilafa düşen ümmetlerin arasında hükmetmek ve onları asla davet etmektir. Akaidten kastımız inanılması ve reddedilmesi zaruri olan meselelerdir. Yukarıda zikredilen tefsirlerde, alimler ortak şeriatı, tevhid ve akaidle tefsir etmişlerdir. Bu tefsirin en kuvvetli kısmı olan Kur'an'ın, Kur'an'la tefsir edilmesi babındandır. Konumuzla alakalı olan başka bir ayette Allah subhanehu ve Teala, İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düştükleri hususlarda, aralarında hüküm vermek için,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 Adem ve Nuh arasında 10 asır vardı. İnsanlar bu süre zarfında hak üzereydiler. ediler. İhtilaf edince Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler gönderdi. Taberi senediyle nakletmiştir. Diyebiliriz ki Allah'ın subhanehu ve teala istediği akait hususunda insanların tek bir yol üzere olması ve ayrılığa düşmemesidir. Allah subhanehu ve teala bu emri tüm rasullere ortak şeriat olarak vahyetmiştir. Buna rağmen insanlar ayrılığa düşerse bunu çözmek ve iman edenleri doğru yola iletmek için peygamberler göndermiştir. Vahyin Müslümanlara kazandırdığı bilinç de bu yöndedir. Günümüzde özellikle neye davet ettikleri belli olmayan, gereksiz bir vahdet kavramını dillerine dolayan ve bunu süslü gerekçelerle izah edenlere dikkat edilmelidir. Aslında ihtilafa düşmüş insanların bir araya toplanması mümkün değildir. Çünkü bu dinin insanları davet edip Etrafında birleştirdiği esas, tüm rasullere vahyedilen ortak davettir. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tavuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir elçi gönderdik. Böylelikle onlardan kimine Allah hidayet verdi? Onlardan kiminin üzerine sapıklık hak oldu? Artık yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün. Nahl suresi 36. Ayet Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki, ona şunu vahyetmiş olmayalım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin. Enbiya Suresi 25. Ayet Bunun daha iyi anlaşılması için, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki uyarılarına dikkat etmek gerekir. O sallallahu aleyhi ve sellem, önceki milletlerde ihtilaf vuku bulduğu gibi, kendi ümmetinde de ihtilafın vuku bulacağını belirtmiştir. Ve bu ihtilaflarda, Hakkın yanında yer almayan, hevasının peşinde koşan insanların dünya ve ahiret hükümlerini ve biz Müslümanların onlara bakış açısının nasıl olması gerektiğini beyan etmiştir. Benim mümtim 72 fırkaya ayrılacak. Onların biri hariç hepsi ateştedir. Kim o kurtulacak fırka, ey Allah Resulü? Benim ve sahabemin yolu üzere olanlardır. Tirmizi, İrbat bin Sariye r.a Allah Resulü bize namaz kıldırdı. Sonra bize dönüp çok etkileyici bir vazda bulundu. Onun etkisinden gözler yaşardı, kalpler titredi. Biri, ey Allah Resulü, sanki bu veda konuşmasıdır. Bize ne tavsiye ediyorsun? dedi. Rasul, size Allah'tan korkmanızı, habeşli bir küle dahi olsa işitip itaat etmenizi tavsiye ediyorum. Sizden kim yaşarsa çokça ihtilaflar görecektir. Siz benim sünnetim ve raşid halifelerimin sünneti üzerine olun, ona azı dişlerinizle yapışın, sonradan çıkan şeylerden sakının, sonradan çıkan her şey bid'at, her bid'at sapıklıktır. Ebu Davud Tirmizi İbni mace. Bu ayrılığın ulaşacağı boyutları şöyle tarif etmiştir. Sizler sizden öncekilerin sünnetine adım adım bir rivayette karış karış, Başka bir rivayette okun arkasında bulunan tüyler gibi tıp atıp tabi olacaksınız. Onlar kelerin deliğine girse siz de gireceksiniz. Bir rivayette onlardan biri yolda annesiyle zina yaparsa siz de yapacaksınız. Kimdir onlar ey Allah Resulü? Yahudi ve Hristiyanlar mı? Resulullah başka kim olacak? Buhari-i Müslim. Başka bir hadiste devs kadınları, zul putunun etrafında dönmedikçe kıyamet kopmaz. Zul-Hulâse, Dez kabilesinin cahiliyede ibadet ettiği puttur. Buhari, Müslim. Bir diğer hadiste, ''Benim ümmetimden bir grup putlara tapmadıkça, bir grupta müşriklere katılmadıkça kıyamet kopmaz.'' Tirmizi. İhtilafa düşen insanların ahiretteki durumunu ise, Abdullah bin Mesud rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben havuza ilk gelen olacağım. Sonra sizden birileri gelecek. Onlardan bazısı çevrilip çekilecek. Bana ulaşamayacaklar. Allah'ım, ashabım diyeceğim. Bana, sen onların senden sonra ne yenilikler çıkardıklarını bilmiyorsun denilecek. Muttafakûn aleyh. İbni Ebi Muleyke rahimehullah, Allah Resulünden: Ben havuzun başında olacağım. Kimin havuzun başında yanıma geleceğine bakacağım. Bazı insanlar alıkonacak. Ya Rabbi, benden ve benim ümmetimdendirler diyeceğim. Sen onların senden sonra ne yaptıklarını bilmiyorsun. Topuklarının üzerine gerisin geriye döndüler denecek. Muttafakun aleyh. Ebu Hazım'dan radiyallahu anh. Allah Resulü, yazıklar olsun benden sonra değiştirenlere diyeceğim. Allah Resulünün terbiyesinde yetişen ve onun bu öğretileriyle hayatı ikame eden asabın tavrı da önemlidir. Onların döneminde fıkhi, menheci ve itikadi bazı ayrılıklar oldu. Bu ihtilafların bazısını anlayışla karşıladılar. Farklı fetvalar verdiler. Birbirlerini eleştirdiler. Ancak kardeşliği bırakmadılar. Fakat söz konusu itikadi meseleler olunca tavırları değişti. Anlayış, yerini keskinliğe, yumuşaklık, hilm, yerini savaşa terk etti. Yahya bin Yamer anlatıyor. Basra'da kader konusunda ilk konuşan Mâbet el idi. Ben ve Humeyd bin Abdurrahman hacı ve umreci olarak yola çıktık. Dedik Allah Resulü'nün sahabesinden birilerini görsek de, şunların kader hakkında söylediklerini sorsak. Abdullah bin Ömer'le karşılaşmaya muvaffak olduk. Mescidin içinde ben sağına, arkadaşım soluna geçecek şekilde yanında durduk. Ben dedim ki, ey Eba Abdurrahman, bizim tarafımızda bir kavim ortaya çıktı. Kur'an okuyor ve ilim talep ediyorlar. Onların kaderin olmadığını, her şeyin aniden ve kendiliğinden geliştiğine inanıyorlar. Abdullah bin Ömer, onlarla karşılaşırsan onlara haber ver. Ben onlardan, onlar da benden biridir. Abdullah bin Ömer yemin ediyor onlardan biri Uhud kadar altın da infak etse, kadere iman etmeden Allah bu infakı kabul etmez. Sonra meşhur Cibril hadisini aktardı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra, yalancı peygambere tabi olan, zekat vermeyi reddeden insanlar zuhur etti. Ve irtidat edenler İslam ümmetinin çoğunluğunu oluşturuyordu. Enes radiyallahu an bu durumu, Arapların geneli irtidad etmişti diye nakleder. İbni Huzeyme Tarih kitapları riddet savaşlarını anlatırken şu noktaya dikkat çekmişlerdir. Mürtetleri cesaretlendirip Medine'ye saldırtan, İslam üzere kalan Müslümanların azlığıdır. Medine'ye gelip Ebu Bekir radiyallahu anhla görüşen Mürtet kabilelerin elçileri, döndüklerinde kavimlerini cesaretlendiriyor ve Medine İslam devletine karşı kışkırtıyorlardı. Böylese bir durumda sahabe onların üzerine yürüdü ve onlarla savaştı. İtikat alanında zuhur eden bu ayrılığa toplu olarak karşı koydular. Bu savaşta mürtetler hezimete uğrayıp tevbe edince önlerine en ağır şartları koydular. Bunlardan biri de sizin ölülerinizin ateşte bizlerinse cennette olduğuna şahitlik edeceksiniz şartıydı. Buraya kadar olan kısımda itikadi ihtilaflar konusunda kitap, sünnet ve selefin anlayışından bakış açısını sunduk. Konunun tafsilat ve örneklerine değineceğiz. İslam'ın kabul etmediği bu ihtilaf türünün ümmet arasında vuku bulmasının nedenleri vardır. Bu sebepleri incelediğimizde, ihtilafın kaynağını ve çözüm yolunun ne olduğunu zikretmiş olacağız. Daha sonra, itikadi ihtilafların kısımlarına değineceğiz. İtikadi meselelerde ihtilafa sebep olan hususlar 1- Aklın naklin önüne geçirilmesi Allah Resulünden ve asabından kalan mirasa azı dişleriyle yapışan ehli sünnet, aklı vahye göre değerlendirmişti. Bu konuda inancımız, akıl insanın sorumlu olması açısından önemlidir. Aklı olmayan mükellef değildir. Ancak aklın tek başına doğru yolu bulması mümkün değildir. Bu sebepten dolayı, Allah subhanehu ve Teala rasuller yollamış ve kitaplar indirmiştir. Akıl vahyi anlama ve hayata geçirme ile mükelleftir. Eski toplumlarda kavimleri yönetenler, günümüzde profesör, bilim adamı gibi toplumlarında akıllarıyla temeyyüz eden nice insan, Allah'ı subhanehu ve Teala bulamamışlardır. Küfür üzere hayatlarını devam ettirmişlerdir. Akıllarıyla ön plana çıkan ve toplumları etkileyen bu insanların Allah'a teslim olmamaları, aklın vahiy olmadan insanı hüsrana götüreceğini gösterir. İslam tarihinde Yunan felsefesinin kelam adı altında İslami ilimlere girmesi bu duruma etki etmiş ve itikadi ihtilaflar belirginleşmiştir. İslam tarihinde açıkça aklın nakle takdim edilmesi gerektiğini savunanlar olmuştur. Daha ileri gidip Kur'an ve sünnetin zanni olduğu, akli kaidelerin kat'i olduğunu bu nedenle Nas'ların akıl ışığında anlaşılması gerektiğine savunmuşlardır. Felsefecilere cevap verirken, kullanmak zorundayız dedikleri felsefi ve mantıki deliller, onları boğmuş, girdikleri girdaptan kurtulamamışlardır. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı, filozof, şair, sanatkar, edebiyatçı milletlerle muhatap olmuş, onlara Kur'an'la cevap vermişlerdi. Muhataplarının farklı din ve ideolojiden olması, Onlara kitapla yetinmekten alıkoymamıştı. Vahiyle insanları İslam'a davet edip, onunla tartıştılar. Allah Resulü'nden kalan mirasla yetinmeyen ve Aristo'nun mantığına, Yunan'ın felsefesine yönelenler, hüsrana uğradıkları gibi, başlattıkları kötü sünnet, çağların sapmasına neden oldu. Kim insanların takip edeceği güzel bir sünnet, adet başlatırsa, kendisine hem o davranışın, hem de, Kıyamete kadar onu örnek alan kimselerin sevabı verilir. Kimde kötü bir sünnet, adet başlatırsa, kendisine hem o davranışın, hem de kıyamete kadar onu örnek alan kimselerin günahı yüklenir. Müslim, İbn-i Mace. Bu fitnenin asıl kaynağı, muteziyle olarak bilinir. Ancak yapacağımız nakiller, bu anlayışın kelam ilmiyle uğraşmış insanların, genel fitnesi olduğu görülecektir. Cüveyni rahmehullah, Zahiri tevili açık olan nasların, akliyatta delil alınması uygun değildir. Akli deliller, kişinin içini rahatlatır ve yüreğinde genişliğe sebep olur. Semî naslar, Kur'an ve sünnet doğru olsa da, akli delillerin oluşturduğu rahatlık, onlarda bulunmaz. Akaidin usulü üçtür. Sadece akılla bilinip nasla ihtiyacı olmayanlar, sadece nasla bilinip akla ihtiyacı olmayanlar, hem akıl hem de nasla bilinecek olanlar. Ancak, nasla sabit olan akla muhalifse reddedilir. Çünkü şeriat, akla muhalefet etmez. Bu komedinin neticesi, akaidin usulü tektir, o da akıldır. Ona uyduğu takdirde alınıp, uymadığında reddedilen şeyi kısımlar arasında saymak, ne anlam ifade eder? İmam Gazali Rahimehullah, mantık ilmini kuşatmayanın ilmine güven olmaz, der. Sahabe ve tabiine nasıl güveneceğiz? Fahruddin الرَّازِ رَحْمَهُ bilki katiyet ifade eden akli delillerle bir şey sabit olur da, şer'î delillerin zahiri, Kur'an, sünnet sabit olana muhalefet ederse, önümüzde dört yol oluşur. 1- Aklı ve nakli beraber tasdik ederiz. Bu imkansızdır. İki zıt aynı anda tasdik edilemez. 2- İki, ikisini de iptal ederiz. Bu da imkansızdır iki zıttı aynı anda yalanlamış oluruz. 3- Nakli, Kur'an sünnet alır, aklı reddederiz. Bu imkansızdır. Çünkü biz, akli delillerle Allah'ı, sıfatlarını, mucizelerin, peygamberin doğruluğuna delil oluşunu bilmeseydik, naklin doğruluğunu bilemezdik. 4- Yukarıdaki maddelerden sonra tek bir şey kalır. Akli olan delilleri alırız, nakil olana ya sahih değildir deriz, ya da zahiri kastedilmemiştir. Başka bir yerde nakli deliller yakîn ifade etmezler. Yakîn kesinlik ifade edebilmeleri için 10 şeyden emin olmak gerekir. 1. Lafızları rivayet edenlerin masum olması. 2. İrabının sahih olması. 3. Tasrifinin sahih olması. 4. İştirak olmaması. 5. Mecaz olmaması. 6 şahsa özel olmaması yedi, zamana özel olmaması sekiz, idmar olmaması dokuz, Takdim ve tehir olmaması on, akli bir delilin bulunmaması başka bir yerde meramını daha açık ifade ediyor. Bunların on şart herhangi bir nasta olmaması zan'dır. Zanni olan bir şeye dayanan zan olur. Bu sabit olursa nakli delillerin zanni olduğu anlaşılır. Akli delillerse katidir ve zanni olan katî olanla çatışamaz. Amidi rahimehullah, haşevilerin ilme ve elde edilmek istenilen gayeye ancak kitap ve sünnetle ulaşılır sözü batıldır. Biz nakli delillerin gelmemiş olduğunu varsayarak Allah'ın varlığı, alemin sonradan meydana geldiğini, cevher ve arazla ilgili hükümlerin nakli delillerden önce de biliyorduk. Yukarıda zikredilen nakilleri ve Allah'ın subhanehu ve Teala şu sözlerini düşünelim. Nisa suresi 59. ayet Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, elçiye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artı konu Allah'a ve elçisine döndürün. Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bu hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Şayet akıl yeterli olmuş olsa, ihtilaf anında dönmemiz gereken merci akıl olurdu. İnsanların ihtilaf etmesine neden olan akıllarıyla hareket etmeleri ve anlayış farklılığıdır. Bu durumda Allah subhanehu ve Teala bizleri nas'a yönlendirmiştir. Ancak nas'ın zahirinde zan olma ihtimalini savunan ve aklın kesinlik ifade ettiğine inanan bir insanın kalbinde,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 Allah'ın subhanehu ve teala yeminle pekiştirdiği ve asabından imanı nefiyeti bu ayet akıl ehli için anlamsızdır. Çünkü resulün sallallahu aleyhi ve sellem hükümlerini içeren naslar onların yanında önce akıllarına muhalefetten uzak olmalıdır. Olmasa dahi zandan kurtulmuş olması gerekir. On ihtimal her nas'ta mevcut olduğu için içeriğine bakmadan bunlar hakkında zanni diye hükmedebiliriz. Allah'a sığınırız bu safsatadan. Oysa Allah Subhanahu ve Teala ayette önce Resulü hakem tayin etmemizi ve akla veya nefse uymasa da hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmayı emretmiştir. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse artık gerçekten o apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. İmam Tahavi rahimehullah Allah'a ve Resulüne teslim olup kafasını karıştıranı daha iyi bilene döndürmedikçe kimsenin de selamette olmaz. Akide-tul-Tahaviyye metninden. Bu kısmı şerh ederken İbn Ebiliz rahimehullah çünkü akıl naklin sıhhatine ve Resul'ün sıdkına delalet etmiştir. Şayet akılla nakil çatıştığında aklı takdim edecek olsak aklın delil oluşunu iptal etmiş oluruz. Çünkü böyle yapmakla aklın ilk etapta yanlış bir şeyin sıhhatini bize gösterdiğini kabul etmiş oluruz ki, bu da hatasından dolayı aklı delil olmaktan düşürür. Bundan dolayı vacip olan, resul'e tam bir teslimiyetle teslim olup, onun hükümlerine boyun eğmek, onun haber verdiklerini tasdik etmektir. Onun sözünü akıl diye isimlendirdiği batıl hayallerle çakıştırmamalı, şüphe ve zanla yormamalı, ''Şahısların görüşlerini ona takdim etmemelidir.'' demiştir. Sayfa 165 Özetle Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimehullah ''Aklı nakli takdim edemeyiz. Çünkü şeriat her zaman akla uygun ve aklın anlayabileceği şeyler getirmez. Aklın anlamaktan aciz olduğu ve sadece teslimiyetle mükellef olduğu konular varken nasıl akıl ışığında nasıl anlayalım?'' demiştir. Bunun örneği çoktur. İslam'ın koruma altına aldığı beş zaruretten biri neseptir. Yani İslam soy ve nesebin karışmasını istemez. Her insanın ait olduğu neseple anılmasını ister. Bu noktada karışıklık olmaması için birçok hüküm vaaz etmiştir. Bunlardan bir tanesi de eşinden boşanan veya eşi vefat ettiği için evliliği biten kadına yönelik tedbirlerdir. Belli bir müddet kadın evlenemez. Bu döneme iddet müddeti diyoruz. Bunun hikmeti, Kadının ilişkisinin kesildiği eşinden hamile olup olmadığının anlaşılması ve yapacağı yeni evlilikte nesep karışıklığı olmamasıdır. Eşinden boşanan kadın, 3 hayız müddeti iddet bekler. Bakara suresi 228. ayet Eşi vefat eden kadın, 4 ay 10 gün iddet bekler. Bakara suresi 234. ayet Boşanmış, veya eşi vefat etmiş kadın hamileyse, doğum yapana kadar iddeti devam eder. Talak Suresi 4. Ayet Akla bırakılsa muhakkak bu tablo değişirdi. Veya Allah'ın subhanehu ve Teala kısa tuttuğu uzun, uzun müddet tanıdığı kısalırdı. Ancak şeriat her zaman akla uygun hükümler getirmemiştir. Çünkü insan aklı, kendi nefsiyle ilgili kararlarda dahi çoğunlukla isabet etmez. Pişmanlıklar yaşar. Hali bu olan ve hayatın cüzi meselelerinde dahi hakka isabet oranı düşük olan bir aklın tüm insanlığı ilgilendiren hükümlerde hakim konumuna konması akıl tutulmasından başka bir şey değildir. İbnül Kayyim rahimehullah batıl tevil yorum ehlinin kendisiyle dinin ana esaslarını yıkıp Kur'an'ın hürmetini çiğnedikleri ve imanın izlerini sildikleri tavutları 4'tür. Allah ve Resulünün sözleri lafsi delillerdir ve yakin keskinlik ifade etmez. Allah'ın subhanehu ve Teala sıfatlarını anlatan ayet ve hadisler mecazdır. Hakikat değildir. Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sahih yollarla bize gelmiş ve ümmetin bütün olarak kabul ettiği hadisleri zan ifade eder. Akılla nakil çatışırsa aklı alır nakle iltifat etmeyiz. Talak Suresi 4. Ayet Bu noktada İmam Ali'nin radiyallahu an sözünü hatırlatalım. Şayet din akıllı olsaydı, ayakların altının mesedilmesi, üstünün mesedilmesinden daha evla olurdu. Oysa ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, ayaklarının üstünü mesh gördüm. Ebu Davud Buna bazı örnekler verecek olursak, yaratılış tarihinde aklını naklin önüne geçirenlerin ilki şeytandır. Allah subhanehu ve Teala Adem'i Aleyhisselam yaratıp şeytana Adem'e secde etmesini emredince buna asi olan şeytan bakın nasıl bir mazeret ileri sürüyor. Allah dedi: "Sana emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan neydi?" İblis dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onuysa çamurdan yarattın." Burada şeytan Allah'ın Subhanahu ve Teala emrine akıl yoluyla yaptığı bir kıyasla karşı çıktı. Ancak aklın naklin önüne geçirmenin bedelini en ağır şekilde ödedi. Allah öyleyse oradan in. Orada büyüklenmen senin hakkın olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen alçaltılmış kimselerdensin. Araf Suresi 13. Ayet İslam tarihinde ise bu işi ilk olarak hariciler yapmıştır. Rasulullahın Huneyn dönüşünde bir adam yanına geldi. Bu sırada Bilal'in eteğinde gümüş para vardı. Rasulullah bundan avuç avuç alıp insanlara dağıtıyordu. Gelen adam, Ey Muhammed! Adil ol! dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Öfkeli olarak, Yazık sana! Ben de adil olmazsam kim adil olabilir? Eğer adil olmazsam zarara ve hüsrana düşerim buyurdular. Ömer radiyallahu an atılıp, ''Ey Allah'ın Resûlü, bana müsaade buyurun, şu münafığın kellesini uçurayım.'' dedi. Rasulullah, ''Halkın Muhammed, arkadaşlarını öldürüyor.'' diye dedikodu yapmasından Allah'a sığınırım. Bu ve arkadaşları Kur'an okurlar ama okudukları hançerlerini aşağı geçmez. Dinden, ''Okun avı delip geçtiği gibi çıkıp giderler.'' buyurdular. Buhari Müslim, bu adam Allah Resûlü'nün ganimet dağıtmasına müdahale etti. Olabilir ki, onun aklına göre Allah Resulü'nün dağıtımı adil değildi. Ancak o, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü'ydü. Yaptığı da sözü gibi hüccetti. Ve Allah subhanehu ve Teala onun, sallallahu aleyhi ve sellem, yanlış yapmasına müsaade etmez, onu yanlış üzere terk etmezdi. Bundan dolayı Ayşe annemiz, aklının nassın önüne geçiren bir kadına, haricilerin yaşadığı mıntıkaya nispet ederek, ''Sen haruri misin?'' demişti. Bir kadın gelip Ayşe'ye sordu. ''Neden adetli bir kadın tutmadığı orucu kaza ederdi, kılmadığı namazı kaza etmez?'' Ayşe kızarak, ''Yoksa sen haruri misin?'' diye çıkıştı. ''Biz Allah Resulü döneminde orucun kazasıyla emrolunur, namazın kazasıyla emrolunmazdık.'' Buhari Müslim. Verdiği cevap bir konuda nas varsa aklın orada yerinin olmadığı ve teslimiyetin gerekliliğine vurgu yapar. Daha sonra başta mutezili olmak üzere kelam bid'atine bulaşan fırkalar bu musibetten nasiplerini alırlar. Özellikle Allah'ın subhanehu ve Teala isim ve sıfatları hususunda varid olan nasların akıllara uymadığını, teşbih ve teçsim itikadına kapı araladığı gerekçesiyle aklın gerektirdiğini, naklin ifade ettiğine takdim ettiler ve bu surette şeytani istidlal metodu olan aklın nakle takdimi bir usule bağlanmış oldu. Bu bozuk metot, insanlara akide diye öğretildi. Kelami bir tartışma olarak algılanan ve kitap sayfalarında eskidiği düşünülen bu satırlar, akıllara ve kalplere yerleşti. Şu örnek üzerinde düşünelim. Allah'ı bırakıp kıyamet gününe kadar kendisine icabet etmeyecek şeylere dua edenden daha sapmış kimdir? Oysa onlar bunların dualarından habersizdirler. İnsanlar haşrolunduğu, bir araya getirildiği zaman Allah'tan başka dua ettikleri onlara düşman kesilirler ve kendilerine ibadet etmelerini de tanımazlar. Ahkaf suresi 5 ve 6. ayetler. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Güneşi ve ayı hizmetinize sunmuştur. Her biri belirli bir süreye kadar akıp giderler. İşte sizin Rabbiniz Allah'tır. Hakimiyet O'nundur. Ondan başka dua ettikleriniz, Bir çekirdeğin zarına bile sahip değillerdir. Onlara dua etseniz bile, Sizin duanızı duymazlar. Duysalar da size cevap veremezler. Kıyamet günü sizin ortak koşmanızı inkâr ederler. Her şeyden haberi olan gibi, Sana kimse haber veremez. Fatır Suresi 13-14. ve 14. Ayetler Kullarım benden sana sorarlarsa, ''Şüphesiz ben yakınım. Bana dua edin. Dua ettiği zaman duasına karşılık veririm. O halde onlar da benim davetime icabet etsinler ve bana inansınlar ki doğru yolda olsunlar.'' Bakara Suresi 186. Ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. ''Dua ibadettir. Tirmizi. Bu naslardan anlaşılan dua ibadettir ve her bir ibadet gibi sadece Allah'a yapılır.'' Çünkü her namazın her rekatında Allah'a Subhanehu ve Teala söz veririz. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Fatiha suresi 4. ayet. İbadeti Allah'tan başkasına yapanlar şirkleri ve küfürleriyle baş başa kalacaklardır. Şeytani bir mantıkla bu nasların delâleti iptal edilmiştir. Bizler günahkarız. Allah Subhanehu ve Teala ise çok yücedir. Bizim gibi günahkârların Allah'a ulaşması mümkün değildir. Nasıl ki toplumda değersiz olan biri padişaha ulaşmak için onun yanında değerli insanlara başvurur, onlardan aracı olmalarını talep eder, bizim durumumuzda böyledir. Allah'a dua etmekten önce şeyhlere, salihlere dua etmeli, onlardan talep etmeliyiz. Bizi Allah'a ulaştırmaları için onlardan istemeliyiz. Aklın tasvip ettiği ve dünyevi ölçülere uyan bu mantık Nas'ın yanında şirktir. Başta Arap toplumu olmak üzere insanlığın şirke düşmesindeki temel neden de budur. Akıllar nakle takdim edilmiş ve neticesinde Allah'ın subhanehu ve Teala dışında varlıklara ibadet edilmiştir. Bir başka örnek. De ki, bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar basiretle Allah'a çağırırız. Allah'ı tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim. Yusuf Suresi 108. Ayet Sen yanındaki yönelmiş insanlarla birlikte emrolunduğun gibi dost doğru ol. Taşkınlık yapmayın. Kuşkusuz o, yaptıklarınızı görür. Zalimlere meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka bir veliniz yoktur. Sonra yardım da görmezsiniz. Hud Suresi 112 ve 113. Ayetler bu ayetler net bir şekilde Allah'ın dinini anlama, yaşama ve ona davet konusunda mü'minlerin de ile beraber bir ölçüye tabi olduklarını gösterir. Bu ölçünün temeli, davetin Allah'a olması, ben müşriklerden değilim diyecek ve bunu kimlik haline getirecek kadar şirkten ve müşriklerden uzak olunmasıdır. Ayrıca istikamet üzeri olup, zulmün ve zalimin hiçbirine meyil olmamalıdır. Müşrikler Allah Resulüne başka yollardan yaklaşıp Allah'ın koyduğu bu ölçülere muhalefet etmesini isteyince Allah'ın Subhanehu ve Teala indirdiği ayetler konunun hassasiyeti açısından çok önemlidir. Sana vahyettiğimizden başka bir şeyi bizim hakkımızda uydurarak neredeyse seni fitneye düşüreceklerdi. İşte o zaman seni dost edineceklerdi. Eğer seni sabit tutmamış olsaydık az da olsa onlara edecektin. O zamansa, sana hayatında ve ölümünde azabını kat kat tattırırdık. Hem de bize karşı bir yardımcı da bulamazdın. İsra suresi 73 ve 75. ayetler Acaba ne olmuştu da Allah subhanehu ve Teala kendi Resulünü bu kadar ağır tehdit etmişti? Cevap çok netti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi ve iman edenler için belirlenen metottan, az bir şey etmeye niyet etmişti. Müşrikler ondan bazı taleplerde bulunmuşlardı. Onların ilahlarına dokunmaması halinde, Müslüman olacaklarını ve ona tabi olacaklarını söylemişlerdi. Bir başka rivayette, Sakif oğulları Allah Resulüne gelmiş ve ondan ayrıcalık istemişlerdi. Rukü etmek istemediklerini, ilahlarına bir yıl daha müsaade edilmesini, böylece diğer Araplardan daha üstün olmayı istediler. Taberi Beğavi ve Kurtubi tefsirlerinden nüzul sebeplerine bakılabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu istekleri yerine getirmedi. Sadece onların İslam'ını umduğu için aklından geçirdi. Allah subhanahu ve teala İslami davaya davette çizilen ölçüden az bir şey meyletmeyi dahi bu ağır tehditlerle bertaraf etti. Putlara dokunmamak veya varlıklarına bir yıl müsaade düşüncesi naslarda böyle ifade edilmiştir. Akıllarını vahye takdim ederek, İslam'a hizmet, ada altında putlara saygı gösteren, müşriklerin anayasasına bağlı kalacağına dair yemin eden, körpecik yavrularını tavutların küfür ve şirk okullarına teslim eden, anayasal düzeni korumak için var olan yerlerde askerlik yapan, Demokrasinin faziletlerini anlatan insanları düşünelim. Evet, akıllarıyla İslam adına tespit ettikleri maslahatlarını Nass'ın önüne geçirmiş ve şirkin her türlüsüne bulaşmışlardır. Allah'a sığınırız. Bunca Nass'ın karşısında İslam'ı anlama, yaşama ve ona davet hususunda seçtikleri yolun tek dayanağı, bu zamanda İslam'a başka türlü hizmet olmaz sözüdür. Selim akılların batıllığında bir an tereddüt etmeyeceği bu safsatayla nesilleri helak ettiler. Aslında verilecek çok örnek vardır. Ancak tevhidin vuku bulan en yaygın problemlere dikkat çekmek istedim. Aklın nasa takdimi meselesi, kelam kitaplarında eskimiş bir tartışma konusu değildir. İslam'ın garipliğini her anlamda yaşadığımız bu garip çağda, her an karşılaştığımız, şerrinden ve ehlinden Allah'a sığındığımız bir durumdur. İtikadi meselelerde, ihtilafların son bulmasını ve ümmetin vahdetini arzulayanlar, aklın nakle takdim edilmesinin önüne geçmek için çabalamalıdırlar. Gerek bireysel ibadetlerinde, gerek insanları İslam'a davette ve İslam adına yapılan sair hizmetlerde naslara ve ölçülere bağlı kalmayı şiar edinmelidirler. Çünkü aklını nasa takdim eden insanlar var oldukça, İtikadi ihtilaflarda var olacaktır ve Allah Resulünün kabul etmediği bir ihtilaf çeşidine sessiz kalmak, hoş yaklaşmak, ona iman eden insan için mümkün değildir. Sonra akıl, dibi olmayan ve içinden çıkılması mümkün olamayan bir girdaptır. Bir defa nasın dışına çıkıldı mı? Artık insanların hevalarının ve akıllarının esiri olur. Var olan insan adedince din anlayışı meydana çıkar ki günümüzde de durum farklı değildir. Bir sonraki yazımızda itikadi ihtilafların ana sebeplerinden olan müteşabih nasları alıp muhkem olanları terk etmek konusunu işleyelim Allah'ın izniyle. Bir trafik kazasında diğeri Allah yolunda şehit olan iki kardeşimiz vefat ettiler. Yakınları ve dava arkadaşları için Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi şüphesiz Allah'ın aldığı da verdiği de Allah'ındır. Her şey onun Subhanehu ve Teala yanında belli bir ecele tabidir. Allah'tan Subhanehu ve Teala geldik, tekrar ona döneceğiz. Allah'ım bu musibetimizde ecrimizi ver. Akabinde bizlere daha hayırlısını nasip et. Kendi adıma şahit ol ki Rabbim, ben bu iki kardeşimden de razı olarak ayrıldım. Sen de onlardan razı ol rahmetinle onlara muamele et.